Ya. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulillah. Kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu iddiaların ispat'a dönüşmesi. Yani Allah azze ve celleyi seviyoruz iddiasının neresindeyiz? Herkes şimdi Allah azze ve celle için ne yapıyor? Canını veriyor. Lafta böyle. Ve bizim bu iddiamıza karşı Allah subhanehu ve teala Allah bizi seviyor mu? yani ortada bir iddia var Allah'ı sevme iddiası biz bu iddianın neresindeyiz? iddiamızı ispatlayıcı davranışlarda bulunuyor muyuz? ve bu davranışlardan sebep Rabbimiz olan Allah Azza ve celle Bizi seviyor mu? Allah'ı sevmek bir iddiadır. Ve her iddianın da ispatı gereklidir. Ispat edilmeyen ya da edilemeyen iddialar havada kalırlar ve sahiplerini sorumluluğa sokarlar. Bu durum dünya işleri içinde, ahiret işleri içinde geçerlidir, aynıdır. Adama ne yaparsın? Bir iddia ile gelirsin, töhmet atarsın adama, ondan sonra adam der ki ben böyle bir şey yapmadım. Ispat et, ispat edemezsin mahkemeye verir, seni sürün sürün süründürür. Evet. Allah subhanehu ve tealayı sevdiğini iddia eden kişiden bu iddiasını ispat etmesini bekleriz her iddianın ispat edilme şekilleri kendine hastır ve orijinaldir bugün burada Allah subhanahu ve sevdiğini iddia edenlerin neler yapması gerektiğini ve bu yapılanların yeterli olup olmadığını Allah azze ve celle'nin de bu iddiaya cevap verip vermediğini kısaca anlatmaya çalışacağız başarı Allah'tandır celle şanuhu Evet. Allah Subhanahu ve Teala hiçbir zaman boş iddialara ve huruldulara bakmamıştır. Böylelerini Kur'an'da zemmedip deşifre etmiş ve onlar gibi olmamamızı da bize ne yapmıştı? Emretmiştir. Bildirmiştir. Bu hususta Kur'an'da Allah Subhanahu ve teala Yahudileri ve Hristiyanları bize misal göstermiş. Kendilerini boş hayal ve hülyalarla nasıl avuttuklarından bahsetmiş Rabbul Alemin Azze ve Celle. Evet. İslam'da da boş hayal ve hülyalara yer olmadığını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de El-Ma'ide suresi 18. ayette Rabbimiz Azze ve Celle Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. Onlara de ki Peygamber aleyhissalatü Allah Azze ve Celle buyuruyor. O halde neye günahlarınızdan ötürü Allah Azze ve Celle sizi azab ediyor? Hayır doğrusu siz onun yarattığından bir insansınız. Allah'ın oğulları moğulları değilsiniz. Siz kendiniz takıyorsunuz bu sıfatı kendinize. Allah Azze ve Celle dilediğini bağışlar ve dilediğine de azap eder. Yani burada Allah Azze ve Celle dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder derken Allah Azze ve Celle haşa ve kella, e, bazılarının dediği gibi kendini onora etmek için, kendi e, meselesini tatmin etmek için azap etmez. Azaba layık olduğu için kullar onları ne yapar? Azaplandırır. Taltife layık oldukları için Allah subhanahu ve teala onları ne yapar? Taltif eder ve bağışlar. Bunu böyle anlamak lazım. Yoksa Allah azze ve celle haşa ve kelle, kendisini tatmin eden bir zalim gibi anlaşılır. Allah azze ve celle zulmetmekten münezzehtir. Göklerin ve yerin ve aralarındaki her şeyin mülkü Allah'ındır Celle Şanuhu. Yani bütün kainata malik olan, sahip olan, kainatta söz sahibi olan Rabbul Alemin olan Allah'tır Celle Şanuhu. Hiç kimse kainatın yönetiminde hak sahibi değildir. Nihayet dönüş onadır Allah Azze ve Celle buyuruyor. İşte bu ayet bize gösteriyor ki hiçbir delile dayanmayan boş iddialar başa beladır. Yahudiler, Hristiyanlar bu şekilde iddia etmişler. Allah Azze ve Celle onların iddiasını ne yapmış? Boş olduğunu, onların efendime söyleyeyim bu iddialarla hakka isabet edemediklerini bize bildirmiş. Evet. Boş iddialar insana mutluluk sağlamaz ve hayır getirmez. Bununla beraber Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle eğer kendisini sevdiğimizi dile getiriyorsak bunun yolunun ve ispatının yine ona ve onun son elçisi Muhammed Aleyhisselam'a itaat olduğunu buyuruyor ve bunu bize emrediyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye ilk önce iman edeceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmekle beraber onun getirmiş olduğu dinin hükümlerine de kaydu şart. Rıza göstereceğiz ve kendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına hayatımızı tatbik edeceğiz. Evet. Allah Sübhanehu ve Teala kendisini sevenlerin seveceğini bildirmekte. Maide suresi 54. ayeti kerimede Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah subhanehu ve teala yakında öyle bir toplum getirecek ki onlar, o onları sever. Yani Allah azze ve celle dininden döndükten sonra dine sahip olanları ne yapar? Sever. Onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü. Allah'tan azza ve celle gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler. Yani Allah'ın seveceği kimseler müminlere karşı alçakgönüllü ama Allah azza celle'yi tanımayanlara karşı da nedir? Şiddetlidirler. Evet, Allah yolunda cihad ederler. Allah subhanahu ve taala'nın sevdiği kulların vasıflarını Rabbimiz azza ve celle ne yapıyor? Bu da bize bildiriyor. Burada cihad ederler sözü, kelimesi çok geniş bir söz. Cihad sadece kılıcı oku silahları alıp savaşa çıkmak manasına değil. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinini ali kılmak için her halu karda kişinin Allah'ın rızasına muvafık iş yapmak ama tabi yeri geldiğinde de kafirlerle, din düşmanlarıyla muharebe ve mukatele etmek. Evet. Hiçbir kınayanın kınamasından da korkmazlar Allah'ın sevdiği kimseler. Yani Allah Azze ve Celle'yi razı edecek olan bazı durumlar bazı insanların hoşuna gitmeyebilir. Bazı insanların hoşuna gitsin diye Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, nehilerini göz ardı, kulak ardı yapmaktan da ne yaparlar? Çekinirler. Birilerine hoş görünmek için Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ne yapmazlar? Rafa kaldırmazlar. Evet. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah Subhanehu wa Teala lütfunda sınırsız olup her şeyi bilendir. Yani hidayette kardeşler Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle, dalalete düşmek de Allah Azze ve Celle'nin bilgisiyle. Ama burada şu inceliği öğrenmek, bilmek lazım, kabul etmek lazım ki Allah Subhanehu ve Teala dalalete gidecek olan kimselerin önünü açar. Kim dalaleti seçiyorsa önünü açar. Kim de hidayeti istiyorsa hidayet yollarında ona gösterir, kolaylaştırır neden geldiniz buraya Allah'ı razı etmek için bak Allah Azze ve Celle ne yaptı önünüzü açtı hepiniz maşallah taş gibi insanlarsınız erkeksiniz gider zina edebilirdiniz gider karıyla kızla gezebilirdiniz gider birahanelerde gününüzü gün ederdiniz böyle olsaydı Allah Azze ve Celle ne yapardı sizin istediğinize göre o yolları size açardı ama siz Allah Subhanehu ve Teala'yı razı etmek istediniz. Allah Sübhanehu ve Teala ne yaptı? Sizi buraya getirdi. Ne yapıyoruz burada? Bak Allah'ı konuşturuyoruz Celle Ta'bir tabiri caizse. Resulullah'ı konuşturuyoruz Aleyhisselatü Vesselam. Allah ve Resulünün kelamıyla konuşan ulemanın bize kadar gelen sahih ve salim akidelerin amellerini konuşturuyoruz. Evet. Rabbimiz Azze ve Celle bu sevginin nasıl husule geleceğini ve ispatının ne olduğunu da bize bildiriyor. Allah Azze ve Celle kendisini seven kullarını seveceğini bildiriyor ama kulun Allah Azze ve Celle'yi nasıl sevmesi gerektiğini bunu da Allah bildiriyor. Yani hadi sevin Allah'ı, sevin Efendime söyleyeyim Allah yolunu deyip bizi ne yapmıyor? Başıboş bırakmıyor. Her şey bir nizam, intizam içerisinde, her şey bir kanun, kaide ve e, konulmuş olan düsturlar içerisinde. Evet. Nisa suresi 59. ayette Rabbul Alemin Azze ve Celle. Ey iman edenler! Bize bahsediyor Allah, bize söylüyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin şeklinde kendisinin nasıl razı edileceğinin ilk etaptaki basamağını söylüyor. Allah bizden razı olacak, biz Allah Azze ve Celle'yi seveceğiz ama nasıl? Allah ve Resulüne itaat etmekle. Evet, işte Allah sevgisinin en bariz göstergesi, kulun kendini yaratan, yaşatan, rızık veren, kendisi için hayat standartı ve ölçüleri koyanın emirlerine amade olması. Ben Allah'ı seviyorum ama Allah Azze ve Celle'nin hiçbir emrini yerine getirmiyorum. Ben Allah Azze ve Celle'yi seviyorum ama nehirlerinden de kaçınmıyorum. Nasıl Allah sevgisi bu? Sen bir kadını seviyorsun, onun nikah altına alıyorsun. Onun hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Öyle değil mi? Sen evlenmişsin, kadına elbise almıyorsun. Evlenmişsin, kadının karnını doyurmuyorsun. Evlenmişsin, kadının hiçbir ihtiyacını görmüyorsun. Herkes de bunu biliyor. Ondan sonra laf sırası geldiğinde diyorsun ki ben eşimi çok seviyorum. Demezler mi? Sonra hadi lan eşini sevseydin üstüne ne yapardın bayramda seyranda? güzel bir elbise alırdın, karnını doyururdun kadın ne yapıyor? Dilenmekle karnını doyuruyor deyip de senin rezil yapaz etmezler mi? Evet bunun yanında Allah Azze ve Celle'nin emirlerine muhalefet etmemesidir. Emirlerine amade olacak ama Allah Azze ve Celle'nin emirlerine muhalif de olmayacak. Yine onun gösterdiği yollarla onu razı etmeye çalışacak. Şimdi herkes Yahudilerde, Hristiyanlar da, efendime söyleyeyim, sair din e, salikleri de onlara sorarsan ne yapıyorlar, kimi razı etmeye çalışıyorlar? Allah Azze ve Celle'yi razı etmeye çalışıyorlar Allah razı oluyor mu onların yapmış olduklarından razı olmuyor işte burada önemli bir mesele var Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için Allah'ın gösterdiği yollardan yürümek lazım evet Rabbimiz Celle ve Ale, kendisine itaati emrediyor ve bu itaatin kemal derecesinde olmasını da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e itaate bağlıyor ona da itaati farz kılıyor. Evet. Bununla ilgili bir ayet var. Nisa suresi 80. ayet. Allah azze ve celle maalen orada. Şöyle buyuruyor. Kardeşlerim ayetlerin metinlerini, hadislerin metinlerini e, okumuyorum. Ne için? Vakit daha çok ilerlemesin, uzamasın diye. Çünkü ayetin metnini okuyacaksın, ondan sonra döneceksin bir daha tercümesini okuyacaksın. Zaten metnini okuduğumuzda kimse anlamıyor. Çünkü Arapça bir de yok. Evet. Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Nisa suresi 80. ayeti kerime. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onların sana muhalif olmalarından dolayı hüzünlenme, üzüntü içinde olma diyor Allah. Yani Allah Azze ve Celle'ye itaatin ikinci noktası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle şanuhu peygamberlikle vazifelendirilip bize, emirlerini, nehilerini onun vasıtasıyla gönderdiğinden dolayı bizim Behemahal Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun getirdiklerine iman etmemiz lazım. İmanda nasıl olacak? Resulullah'ın getirdiği, gösterdiği, öğrettiği şekilde olacak. Yani istediğimiz şekilde bazısını alıp bazısını reddedemeyiz, bazısını kabul edip, bazısını uygulamaya ne yapamayız? Sokamayız. Evet. Bu ayette Allah'a olan sevginin ona itaatten, Allah azze ve celle'ye olan itaatin de Resul'e olan imandan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan itaatin de kişiyi Allah subhanahu ve taala'ya götüreceğinden bahsedilmektedir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat nasıl olacak herkes kendi kafasından bir itaat tablosu çizerse bu kabul edilen bir itaat olur mu herkes buna ne yapar hayır cevabını verir o zaman Allah Subhanahu ve teala bu soruya Kur'an'da ne yapıyor eğer böyle bir soru sorulsa Kur'an'da bunu ne yapıyor hemen cevaplıyor bunun cevabı yine Kur'an-ı Kerim'de. Allah Subhanahu ve Teala en güzel örnekliğin Allah'ın Resulünde sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğunu bize bildiriyor. Ahzab suresi 21. ayeti kerimede andolsun ki Allah'ı ve ahiret gününü umanlar yani Allah'ın rızasını ve ahiret gününde kurtulmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnekler, misaller vardır. Tabığımızla evlaj ile böyle buyuruyor. İşte bu örneklilik imani, ameli ve ahlaki durumlardadır. Evet kardeşlerim, bu örnekliliğin nasıl olacağına dair Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Şu hadisle bize akçıklık getiriyor. Ebu Hurayra radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize ne yapıyor? Anlatıyor. Bukhari ve İbn-i Mace'de bu hadis. Her kim bana itaat ederse Allah azze ve celle'ye itaat etmiş olur. Ve her kim de bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur yani Resulullah'a itaat Allah'a itaat Resulullah aleyhissalatu vesselam'a isyan Allah azze ve celle'ye olan isyan neden? Çünkü Allah Subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyi farz kılıyor misal verecek olursak bir hakim seni kendi diliyle ne yapıyor? bir yere çağırıyor şuraya şu zamanda gel diyor kendi diliyle çağırmadı bir ulak vasıtasıyla yahut da bir mektup vasıtasıyla seni çağırsa, aynı şey değil mi? ha hakim seni bizzat çağırmış ha birini vekil kılarak seni çağırtmış. sen o günde oraya gitmezsen ne yapıyorsun? cezaya çarptırılıyorsun evet kardeşlerim seven seven sevdiğine yaklaşmanın yollarını arar. Allah Azze ve Celle yaklaşmanın yolu da kamil bir imandan sonra kamil bir iman ne demek? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği kadar eksik olmayacak, fazlalık olmayacak. Bir şey koymayacaksın, düşürmeyeceksin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize iman esası olarak getirdiklerini aynen kabul edeceksin. Kamil bir imandan sonra dini ona halis kılarak ibadetleri onun elçisinin tarifi üzere aslına uygun ve halis bir niyetle yapılmasıdır. Allah'a yaklaşmanın yolları bunlardan geçer. Bunu da bize Resulullah aleyhissalatü bildiriyor. Şimdi Allah'a iman ettim. Nasıl iman ettin Allah'a? Yahudinin iman ettiği gibi mi? Hristiyanların iman ettiği gibi mi? İbadet ediyorsun Bidatçıların yapmış olduğu ibadetler gibi mi? Yoksa gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrendiği, öğrettiği şekilde mi iman ettin? Yoksa imanın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 300-400 sene sonra gelen insanların iman ahkamı diye husule getirdikleri bazı bilgilere mi? Hoşgörü kapısıyla ne yaptın? Yeşil ışık yaktın. Yaptığın işler sahabe-i kiramın yaptığı gibi mi? Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 300-500-1000 sene sonra gelen insanların iman esası yahut da amel esası diye uydurdukları meselelerin cümlesi mi? Önemli olan bu. <gülüyor> evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl amel edeceğiz, nasıl iman edeceğiz, nasıl Meselelerimizi husule getireceğiz. Onlar da ne yapıyor? Bize bildiriyor. Allah Azze ve Celle razı olduğunu ve sevdiği kullarına cennetleri vaat etmiştir. Cennete gitmenin yollarını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'dan okuyarak öğretmiştir. Şimdi ona kulak verelim. Bakalım Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Kehf suresi 110. ayeti kerimede kim Rabbıyla O'nun razı olacağı şekilde kavuşmayı arzu ediyorsa Allah'ın razı olacağı şekilde kavuşmayı arzu ediyorsa Salih ameller işlesin ve ibadetlerinde de Rabbısına ortak koşmasın. Allah koluyla Celle Şanuhu hangi cihette karşılaşmayı istiyor? Kulunun kendisine şirk koşmadan yönelmesini istiyor. Nelerin şirk olduğunu, nelerin şirk olmadığını da Allah Azze ve Celle Kur'an'da bize bildiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da 23 senelik peygamberlik hayatında bunu açıklamış ve sahabe-i kirama öğretmiş. Onlardan gelen sahih rivayetlerle de biz neyin tevhid, neyin şirk neyin bidat, neyin haram, neyin helal neyin caiz, neyin caiz olmadığını öğreniyoruz evet salih ameller ise Kur'an ve sünnette yapılması istenilen hayırlı amellerle yapmamamız istenilen işlerden şiddetle kaçınmamızdır kişinin pazartesi perşembe günü oruç tutması hayırlı amel olduğu gibi bir kadın ona gel hadi dediğinde senin şerrinden Allah'a sığınırım demesi de hayırlı amel. Hem yaptığımız iş olacak hayırlı, hem de kaçındığımız iş olacak. Yaptığımız iş Allah ve Resulü'nün emri üzere olacak. Kaçındığımız iş de Allah ve Resulü'nün nehyettikleri olacak ki hayırlı amel işlemiş olalım. Evet. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde müminlerin kime ve neye uyması, kime ve neye uymaması gerektiğini ne yapıyor bariz bir şekilde açıklıyor. Bu hususta dikkat çekmek yerinde olur. Kur'an-ı Kerim'in birbirinden ayırdığı üç terimin muhteva farklılıklarını da iyi kavramak lazım. Sen hakkı bilmeden nasıl ak üzere yürüyeceksin, elinde bilmediğin bir memlekete gideceksin... Yanında ya kılavuz olacak, yahutta da elinde kroki olacak, yahutta da bir harita olacak. Elinde harita olmuş ama harita okumasını bilmiyorsun. Yanında kılavuzun var, gözün görmüyor, kulağın işitmiyor, kılavuzun sana anlattıklarını ne duyuyorsun, ne görüyorsun. O adam seni götürdüğü yerde sen orasını İyice görebilir misin? Oradaki güzellikleri seyredebilip güzellikleri duyabilir misin? Duyamazsın. Kör bir adam nüzheye çıksa ne olur? Yani deniz kenarına, dağ, ormana, şuraya buraya güzelliklerin bulunmuş olduğu yere gitse ne olur? Ne görür? O adamın oraya gitmesi için kulaklarının sağlam olması lazım. Ki ona anlatılanları ne yapsın düzgün bir düzgün bir şekilde duyabilsin ki ondan menfaat elde etsin evet şimdi üç terim dedik bu üç terimin ne olduğunu anlatacağız ibadet itaat ve ittiba ibadet sadece Allah'a olur celle şanuhu Yeri gelecek nelerin ibadet olarak sayıldığını, nelerin ibadet olarak algılandığını ne yapacağız anlatacağız. İtaat ise Allah'a, Resulullah'a ve itaati caiz olan meselelerde yetkili kılınmış kullara olur. İttiva ise... Allah'ın Celle Şanuhu uyulmasını istediği kimselere ve şeylere mahsustur. Her üçündeki sapmalar Kur'an'da şiddetle kınanır ve yasaklanır. Bu saydığımız ibadet, itaat ve ittibada insanlar ne yapmışlar? Hakkı hakkaniyeti bilmediklerinden dolayı asıldan sapmışlar. Bugün insanların dalalete düşmesinin tek sebebi Kur'an'daki kelime ve kavramları iyice bilmemeleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden duymamaları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının o meselelerin içini doldurarak bize getirip sunmalarından gayrı bir şekle konulmasıyla ne yapılıyor? Batıla sapılmış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet, biz ne yapacağız? Hak'tan sapmamak için bunların mana ve mahiyetini Kur'an'dan, sünnetten ve sahabe-i kiramın ve müctehid imamların ne manaya geldiğini öğreneceğiz ki bizi birileri ne yapmasın? Kandıramasın. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ittiba olunmadan ve onun emirlerine boyun eğilmeden Allah Azze ve Celle'ye olan sevgi ne yapmaz? Gerçekleşmez. Allah Azze ve Celle'ye olan sevginin gerçekleşmesi için kulun Peygamber aleyhissalatu vesselama bir hakkın ittiba etmesi lazım. Boyun eğmesi lazım. Evet. Söz, davranış, ahlak ve tavırlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edenler, Allah azze ve cellenin gazabına ve kahrına uğrayanlardan sayılırlar. Allah'a azze ve celle ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaat edip, söz ve davranışlarında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, ahlak ve adapta ona uyanlar ise, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine nimet verdiği kimselerden kabul edilirler. Nitekim Rabbimiz Azze ve Celle, Aile İmram Suresi 31. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. De ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Allah Subhanahu ve Taala'yı seviyorsanız, iddia ediyorsanız, bana uyun ki Allah da Celle Şanuhu sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın nasıl Resulullah Aleyhisselatü Selama uyarak günahlar bağışlanıyor çünkü Resulullah Aleyhisselatü Selam günahların nasıl bağışlanacağını ne yapıyor öğretiyor bize Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah diyerek yoksa Allah Azze ve Celle'nin bir kulun günahını bağışlaması Hristiyanların papazlara gidip de birkaç metalik birkaç kuruş lira karşılığında günahları bağışlatması gibi ona ne yapmıyor benzemiyor. Yahut da birilerinin gidip de birilerinden tövbe almasına benzemiyor. Bunlar hurafattır. Bunlar İslam'da yok. Evet. <gülüyor> Çünkü Allah subhanehu ve teala çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyuruyor Rabbimiz Azza ve Celle yine Ali İmran suresi 31. ayeti kerimede. Bu ayet Allah subhanehu ve tealayı gerçek anlamda sevenler ile bunu mücerret bir iddia olarak ileri sürenlerin kendisi vasıtasıyla bilinip ayırt edildiği bir terazidir adamın birisi ben Allah'ı seviyorum diyor Allah'ın emri üzere peygamber aleyhissalatü vesselamı yaptığını mota mot yapıyor öteki de Allah azze ve celle'yi seviyorum diyor ama Allah'ın kendisine uymasını farz kıldığı Muhammed aleyhisselamını akidevi cihette ne ameliciyette ne de sair insani cihette ahlaki cihette ne yapmıyor hale almıyor nasıl sevgi bu demin ne yaptık? Misalini getirdik. Adam bir kadını sevdiğini söylüyor ama hiç kadınla alakadar olmuyor. Evet. Allah Azze ve Celle'yi sevmenin alameti Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Nerede? Dini herhangi bir cihette şunu yapın dediğinde bunu yapmayın dediğinde kabul edip yapıp yapmama hususunda. Evet, Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed Aleyhisselam ve onun davet ettiği şeylerin tümüne tabi olmayı kendisinin sevgisine ve rızasına giden bir yol olarak bildirmiştir. Allah Azze ve Celle'nin sevgisine rıza ve mükafatına mazhar olmak için ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu kitap ve sünneti tasdik etmek, Kitab'ın ve sünnetin emirlerine uyup yasaklarından kaçmakla mümkün olabilir. Bunu yapan Allah sever celle şanihu ve sevenlerin mükafatı ile bunu ne yapar? Mükafatlandırır. Günahlarını bağışlar, kusurlarını örter. Bu ne demek? Hepimizin kusuru var. Ama Allah azze ve celle bak ne yapmıyor? Sarımsak yediğimizde ağzımızdan kötü bir koku çıkıyor. Arkadaşın yanına gittiğimizde arkadaş bizi o kadar çok sevse dahi ne yapıyor? Birazcık yana çekiliyor mu? Çekiliyor. Hani sevgisi? Ya ben seni seviyorum ama ağzın kokuyor kardeşim. Bundan nefret ediyorum. Ha, eğer işlediğimiz günahlar da böyle sarımsak kokusu gibi karşıdaki adama nefret verici bir durum olsaydı kimse kimseyle ne yapmazdı selamlaşmazdı. Allah Azze ve Celle'nin bağışlaması, mağfireti günahlarımızı örtmesi işte bu şekilde Allah Azze, hepimiz günahkarız var mı? peygamber aleyhissalatü vesselam gibi günahkar olmayan içimizde yok ama bak hiç birbirimizi ne yapmıyoruz günahına muttali olmuyoruz ve birbirimizi sanki günahsız gibi kabul ediyoruz evet peki bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmanın gerçek mana ve mahiyeti, niceliği ve niteliği nedir diye bir soru sorulsa. Bundan önce bizden önce Allah azze ve celle ne yapıyor? Bu soruya da cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Adeta böyle bir soru sorulmuş olsa Kur'an-ı Kerim okuyan kişi ne yapıyor? Buna da cevabı buluyor. Evet. Ali İmram suresi 32. ayeti kerime Allah azze ve celle bu sorunun adeta cevabını veriyor bize. Peki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Burada de ki dekiden kasıt hep Muhammed Aleyhisselam. Kıtap Muhammed Aleyhisselama. Yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Allah'a ve Resulüne emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak verdikleri haberleri tasdik etmek suretiyle itaat edin. Allah'a ve Resulüne onların emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak, Allah'ın Celle şanuhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vermiş olduğu gaybi haberlere inanmak suretiyle Allah Azze ve Celle'ye ne yapın ve Resulüne itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirlerse işte bu küfrün ta kendisi olur. Bilsinler ki Allah Subhanahu ve teala kafirleri sermesin. Bakıyoruz bugün adam Elif'i görse mertek sanacak. alimden hiç haberi yok. Sadece aklını ilahlaştırmış Resulullah aleyhissalatü vesselamın söylediği hadisleri müçtehid imamlar, muhakkıklar muhaddisler kabul ettiği halde, sahihtir dediği halde benim aklıma uymadı diyor adam. Ne yapıyor? İnkar edebiliyor. Bakın Allah ne buyuruyor onlar için. Evet. <gülüyor> Rivayet edildiğine göre Müslümanlar buradaki Müslümanlardan kasıt sahabe-i kiram ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a yemin olsun ki şüphesiz bizler Rabbimizi çok seviyoruz dediler bunun üzerine Allah Celle Şanuhu Muhammed onlara söyle ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz bana itaat ediniz bu ayeti kerimeyi ne yaptı? onların bu sözüne karşı indirdi <gülüyor> Abu Arafa Rahimahullah der ki Araplara göre muhabbet bir şeyi ona onu kastetmek suretiyle istemektir. Yani muhabbet bir şeyi onu kastetmek suretiyle istemektir. Muhabbetin manası neymiş? Buymuş. El-Ezheri de Rahimahullah şöyle diyor. Kulun Allah'ı ve Resul'ünü sevmesi, Allah'a ve Resul'üne itaat etmesi ve emirlerine tabi olmasıdır. Seven kişi sevdiğini razı etmek ister. Çünkü Allah subhane ve teala der ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz diye buyurmuştur. Allah'ın celle şanuhu kullarını sevmesi ise mağfirette bulunmak suretiyle onlara nimette bulunmasıdır ikram etmesidir Allah subhanehu ve teala muhakkak ki Allah celle şanuhu kafirleri sevmez Ali İmran 32. ayette bu şekilde buyurmaktadır yani onların günahlarını mağfiret etmez ne için çünkü tövbe etmediler bana hiçbir zaman ne yapmadılar? El açıp dua etmediler. Kafirler de tövbe etseler, vazgeçseler küfürlerinden, Allah Azze ve Celle'ye yalvarıp yakarsalar, Ya Rabbi biz senin ilahlığını, rabliğini kabul ettik deseler, Allah Celle Şaruhu ne yapar? Yine onların önceden yapmış oldukları her türlü, Hatalı davranışı, şirki, küfrü ne yapar? Mağfiret eder. Yeter ki kul Allah'tan mağfiret edilmeyi istesin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etsin. <gülüyor> evet. Bu ayetin hükmüne göre Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini iddia ettiği halde Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna davet edildiği halde Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dine bütün söz ve fiillerine uymadıkça bu şekilde iddia eden kimse nedir? Yalancıdır. Kardeşlerim kişinin ilk önce akide inanç durumu Resulullah Aleyhisselam'ın sahih hadislerle bildirdiklerine kesinlikle uyacaktır. Çünkü biz inanılması gereken meseleleri Resulullah Aleyhisselam'ın Vesselam'ın diliyle ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Aleykümselamu Aleykümselam. Kişinin Rabbini tanımada, onu tevhid etmekte, ibadetler ve kabahatler konulmasında gaybî haberlerin kabul edilmesi daha doğrusu din namına konulmuş hususlarda ölçü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirimleri emir ve nehiileri olacaktır. Yapsa hiç kimse ne yapamaz? Allah ve Resulü'nün bildirmediği bir şeyi din namına gelip ortaya koyamaz. Evet. Bu konuda kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmediği şeylere de iltifat etmeyecektir. Eğer dinse Resulullah aleyhissalatü vesselamın 23 senelik peygamberlik vaktinde ortaya koyduğu hakikatler olacak. Allah azze ve celle unutucu değil. Allah azze ve celle bunu da atlamadı bu mevzuyu. Rabbul Alemin olan Allah azze ve celle kullarının neye ihtiyacı olduğunu hangi soruları soracaklar nasıl cevap bekleyecekler bunu bildiği için Muhammed Aleyhisselam'a bunu ne yapmış bildirmiş Muhammed Aleyhisselam da en ince noktasına kadar bunu bildirmiş bir mesele aklınıza gelsin sorun deyin ki bu mevzuda Kur'an'da bir ayet var mı bu mevzuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih rivayetlerde bir durum var mı bununla ilgili aleyküm selam bu muhal bir şey yani insanın sorup da cevap alamadığı hiçbir şey Allah tarafından atlanılmış unutulmuş değil varsa böyle bir şey bizim nakısamız sorulan soruya cevap veremiyorsa bizim eksikliğimiz <gülüyor> ilmimizin yetersiz olması <gülüyor> evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uymayanlar sadece heveslerine uymuş olurlar ki onlar Allah Azze ve Celle'den bir yol gösterici olmaksızın kendi hevasına uyandan daha sapık kim olur diyor Allah Celle Şahin'i Kasa Suresi 50. ayeti i Kerime'de ki tehditle ne yaparlar? Karşı karşıya gelirler. Yani ne diyor? Allah'tan bir yol gösterici yok ona ama karşılaştığı mevzuyu da Kur'an'dan delillerle sünnetten delillerle ne yapmıyor istimbat ederek bir şey çıkarmıyor kendi kafasının aldığıyla hükmettiğiyle ortaya bir şeyler koyuyor Allah Azze ve Celle ne buyuyor bunlardan diyor daha sapı kim var her şey bize bildirilmiş bizim vazifemiz bize bildirilenlerle yetinmek ama bunu bilmek için de ilim sahibi olmak lazım. فَاسْأَلُوا اَهْلَا ذِكْرِينَ كُنْتُمْ Allah buyuruyor. Bilmiyorsanız diyor ilim ehline sorun. İlim ehli ne yapacak? Bizim ulaşamadığımız meseleleri toplayıp getirip bizim önümüze sunacak. Onların vazifesi o. Evet. Kim ki Allah Azze ve Celle'den kendisine bir yol gösterici olmadan Kur'an'dan ve sünnetten bir delilleri bulunmadan Allah azze ve celle'ye olan sevgilerini dost doğru bir şekilde gösteremediklerinden dolayı Allah tecelle şanı ne yapmaz bunları sevmez. Evet. Allah azze ve celle Muhammed Aleyhisselam'a Rabbından kendisine vah yoluna uymasını ne yapmıştır? Emretmiştir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın vahyine uyacak da biz vahye uymaktan imtina mı edeceğiz? Yahut da biz vahyin haricinde mi kalacağız? Muhammed Aleyhisselam'ın eğer biz ümmetiysek ona uy bunlara ey Muhammed! ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا لَذِنَا لَا يَعْلَمُونَ İsa'ya, Musa'ya dinden bir şeriat koyduğumuz gibi Ey Muhammed sana da dinden bir şeriat koyduk. فَتَّبِعْهَا O şeriatın kaidelerine uy وَلَا تَتَّبِعْ Uyma, اَهْوَا لَذِنَا لَا Bilmeyenlerin, anlamayanların heva ve heveslerine ne yapma? Meyletme, uyma diyor Allah. E Muhammed Aleyhisselam onun bunun hevasına, hevesine uymamakla mükellefte. Biz Allah Azze ve Celle'nin getirdiğinin hariciyle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin getirdiğinin hariciyle hükmeden kimselerin hükümleriyle ne yapabilir miyiz? Amel edebilir miyiz? İtikad tutabilir miyiz? Bu muhal bir şey. Dinden çıkarsın ama kendini din içinde sanarsın. Ağzının tadı yoksa ister şeker yiye, ister tuz yiye. Fark edebilir misin? Evet. İman ehli olanlar ise hem Allah'ın kitabına hem de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme onun sünnetine uymakla mükelleftirler. Sen hem Allah Subhanahu ve Taala'yı sevdiğini iddia ediyorsun hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarından gaflet içindesin. Onları uygulamıyorsun. Bu iddia ne kadar? Yani sevgi iddiası ne kadar yerinde olur? Evet. Senin bu davranışın Allah Azze ve Celle'nin kelamıyla reddedilmiş bir durumdur. Senin akiden, inanç sistemin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle mota mot uygunluk arz etmiyorsa yaptıkların sünnete tamamen uymuyorsa sen bu sevme ve tabi olmada itaat konusunun neresindesin? Andolsun ki Allah azze ve celle Ahzab suresi 21. ayeti kerimede şöyle buyuruyor Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde Sallallahu aleyhi ve sellem sizin için Allah'ı Celle ve Ale ve ahireti arzu eden ve Allah'ı çok zikreden kimseler için en güzel örnek vardır. Yani örneğimiz Resulullah aleyhisselam olacak. Ahmet Hoca, Mehmet Hoca olmayacak. Falanca feşmanca olmayacak. Örneğimiz, liderimiz, numunemiz Resulullah aleyhisselam e biz Resulullah'ı görmedik. Kimse Resulullah'ı görmedi. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih rivayetler bugün hepinizde mevcut. Bir kimse bir şey sorduğunda ne yapabilir? Sahih hadislere müracaat eder, o meselenin nasıl hallolunacağını öğrenebilir. Evet. Bu örnek olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün tavır ve davranışlarını hareketlerini kapsayıcı bir özellik taşır. Bu örnek oluşun ümmet için gerektiği, emrettiği şeyler vaciplik emretmediği şeyler de varsa bunlarda müstehaplık arz eder. Resulullah emretmedi ama tavsiye etti. Bunlarda nedir? Bize müstehaplık arz eder. Evet. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmak hususunda işin neresindeyiz? Şimdiye kadar ne yaptık? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmanın farz olduğunu gördük ama bu tabi olmanın neresindeyiz şimdi? Onu görelim. Evet. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarını yapmak için ona uyabilmek kastıyla yani onun yaptığı gibi yapmak kastıyla sahih hadislerde gelen nafile namazlara devam ediyor muyuz? Herkes şimdi ne yapsın? Burada sayacağımız mevzular tabii hepsini sayacak durumda değiliz. En belirginlerini saydık. Bunları siz çoğaltabilirsiniz. Bunları Düşünelim bakalım biz bu sevgi ve saygının, ittibanın, itaati neresindeyiz? Evet, sünnet olan namazlara devam ediyor muyuz? Beş vakit farzın önünde ve arkasında bulunan namazları devamlı şekilde kılıyor muyuz? Abdest namazını, tahiyyatül mescid namazını, Geceleyin kılınan teheccüdü, tevbe namazını, istihare namazını hiçbir şey yokken sadece canımız Allah Azze ve Celle'ye secde etmek istediğinden dolayı kılınan nafile namazları kılıp uyguluyor muyuz? Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Onun devam ettiği zikirlere devam ediyor muyuz? Sabah akşam zikirlerini aksatmadan çekiyor muyuz? Laf sırası geldikten sonra ağzımızdan bal damlıyor. Ağzımızdan bal damlıyor ama Allah Azze ve Celle böyle ballı ağızlar istemiyor. Allah Celle bizden söylediğimiz sözleri amele dökmemizi istiyor. Evet. Pazartesi perşembe oruçlarını Eyyamul Bid dediğimiz oruçları yani gök ayının 13'ünde 14'ünde ve 15'inde tutulacak alan oruçları tutuyor muyuz? Şevval ayında 6 gün oruç tutuyor muyuz? Muharrem oruçlarını tutuyor muyuz? Yani bunları ne yapabiliriz? Sadece saydıklarımızla mükellef değiliz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususta bize talim buyurduklarını yapıyor muyuz manasına? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi cömert davranabiliyor muyuz? Sadece hani kuru olan bir ibadetler işte abdest alma, efendime söyleyeyim 3-5 gün oruç tutma böyle değil. Onun gibi cömert olabiliyor muyuz? Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kendimize ne yapacaktık? Hayat standartı olarak kabul edecektik. Onun hayatında en bol harcadığı şey cömertlik Seller gibi ne yapıyordu? Dağıtıyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl dağıtıyordu? Allah'a emanet veriyordu. Bir şey kaybolmuyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Bize yapılan kötülükleri affedebiliyor muyuz? Sen bana tokat atmışsın, alsana bir yumruk. Biz böyle yapıyoruz. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah' Allah'ın dediği, Af yolunu diyordu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da kendi nefsine ne yapmıyordu? Hiç öç almıyordu. Bu cihette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi miyiz acaba? Kardeşlerim, bilinen hususlarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluyoruz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyor muyuz? Hayat hikayesini biliyor muyuz? Nerede ne şekilde davrandı bunu biliyor muyuz ve yeri geldiğinde uyguluyor muyuz? Önemli olan bu roman gibi okumuşsun Resulullah Aleyhisselatü hayat hikayesini <gülüyor> ağlamışsın Efendime söyleyeyim Yeri geldiğinde birilerine bahsetmişsin seni dinleyenler de ne yapmış senin ağzına bakmış. Uyguluyor musun? Yok. Anlatma o zaman milleti kandırma Ya eyyuhallezine amenu lime tequlune ma la tefa'lun Allah buyuruyor yapmadığınız şeyleri yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? Allah bizden edebiyat parçalamamızı istemiyor Ama bugün bizim en güzel yaptığımız şey Edebiyat parçalamak Çok fasih bir şekilde anlatmak millete ağzımıza bak Baktırmak Çok güzel konuşuyor maşallah Bal damlıyor ağzından Yarın göreceğiz o Bal mı damlıyor, zehir mi damlıyor, sirke mi Çıkıyor ağzından Allah Azze ve Celle ne dünyada Bizi utandırsın ne ahirette Allah utandırsın Allah Azze ve Celle bizi Halislerden eylesin. Yani kalbiyle dili, beyniyle dili aynı şekilde konuşanlardan eylesin. Allah Subhanahu ve teala her halükarda amelleriyle düşüncesi, imanıyla ameli birbirini takip edenlerden eylesin. Evet kardeşlerim. Sözün kısası. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına benzer bir hayat tarzını kendimize hayat tarzı olarak benimsedik mi? Bunun oluşması için zemin hazırladık mı? Evet. Eğer bunları yapmaya çalıştıysak gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz demektir. Yoksa bu halimizle boş bir sevda peşindeyiz bilinir bilinir değil, denmesi lazım. Evet. <gülüyor> Rabbül Alemin olan Allah Celle Şanuhu, kendisini seven kullarının bunun göstergesi olarak onu çok zikretmelerini, <gülüyor> tabi buradaki zikirden kasıt kardeşlerim sadece Subhanallah Elhamdülillah, Allahu Ekber manasına değil. Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? 20'den fazla, zikir kelimesinin 20'den fazla neyi var? Mana ve mahiyeti var. Yani Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak algılanmış, zikir olarak anlatılmış neler varsa onları hayatımıza tatbik edebiliyor muyuz? Önemli olan bu. Yoksa, Allahu ekber, kuddüsü, ruh. Bunlar basit sözler. Basit sözler olmakla beraber bunları ne yapıyoruz? işlemekten aciziz. Hani harşabekella basit sözler derken telaffuzu basit sözler yoksa Allah'ın celle şanuhu zikri hani bunu istihfaf ettiğimiz manası çıkmasın buradan. Böyle olmasına rağmen ne yapmıyoruz? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın öğretisi üzere bu zikirleri telaffuz etmiyoruz sabah ve akşamlayı. Rabbımız Celle Şanuhun kendisini seven kullarını onun da seveceğini ve onları sevdiğin de sahir kullarına bildireceğini bize anlatmış. Biz Rabbimiz Azze ve Celle'yi seviyorsak Allah Azze ve Celle de ne yapıyor? Bizi seviyor. Biz Rabbul Alemin Azze ve Celle'yi zikrediyorsak Allah da bizi zikrediyor. Ama buradaki zikir, buradaki zikir nasıl öyle bir zikir değil mecazi bir zikir değil ger gerçek bir zikir bizim zikirimiz nasıl gerçekse Allah'ın bizi zikretmesi de öyle gerçek bakacağız şimdi hadislerde bu hususta e bize bildirilen durum nedir ilk önce Bakara suresi 152. <gülüyor> ayeti kerimeyi ne yapalım verelim Rabbimiz Celle Şanuhu o halde siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, nankörlük etmeyin buyuruyor. Yani biz Rabbul Alemin Azze ve Celle'yi zikretmekle mükellefiz. Biz Rabbimizi gerçekten onun istediği şekilde zikredersek Allah da bizi ne yapacak? Birilerinin yanında anacak. Nasıl anacak? Onu da Resulullah Aleyhisselam ne yapıyor bize? Bildiriyor. Evet. Burada Allah Azze ve Celle'nin kulunu zikretmesi mecazi bir zikretme değildir bazılarının söylediğine göre. Hakiki şekilde zikretmektir. Bunu da sahih olan hadislerden ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Evet. Gelelim şimdi bu hadisleri zikretmeye. Bukhari Bukhari Bedül Halk yani yaratılışın başlamasıyla alakalı edepte ve tevhidle alakalı olan mevzularda ne yapıyor? Bu hadisi zikretmiş. Sahih-i Müslim'de var. Ve Tirmizi'de var bu zikredeceğimiz hadisler. Evet. Abu Hurayra anhu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini bize ne yapıyor? Bildiriyor. Allah subhanehu ve teala bir kulu sevdiği zaman Cibril aleyhisselama Allah filan kulu seviyor sen de onu sev diye emreder. Allah seviyor bir kulu Cibril aleyhisselama diyor ki ben bu kulu seviyorum onu sen de sev. <gülüyor> Subhanallah. Cibril aleyhisselam da o kulu sever ve gök halkına sair meleklere Allah azze ve celle filanı gerçekten seviyor. Siz de onu seviniz diye hitap eder. Bak ne yapıyor Allah Azze ve Celle? O kişinin ismini zikrediyor. Demek Allah Azze ve Celle'nin kulunu zikretmesi, kulunu mağfiret etmesi, kulunu bağışlaması bilmem ne yapması değilmiş. O kulunu bağışlaması, mağfiret etmesi onlar ayrı bir şeyler. Ama burada Allah Azze ve Celle'nin bizzat zikri var. Evet. Göktekiler de o kimseyi severler, melekler o kimseyi severler. Sonra da yeryüzünün, yeryüzündekilerin, yeryüzündekilerin halkının gönlünde de o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Allah sever, meleklere emreder Cibril Aleyhisselam onu seviniz diye. Melekler severler ve sahib insanların kalbine onun sevgi ve muhabbeti ne yapar? Subhanallah. İmam Müslim, Rahimahullah, bu hadisin başka bir versiyonunu ne yapıyor? Bize bildiriyor. O daha latif, daha güzel bir rivayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah Celle Şanuhu, bir kulu sevdiği zaman Cibril Aleyhisselam'a ben filanı seviyorum bak ismen zikrediyor Allah Celle Şanuhu. ben filanı seviyorum onu sen de sev diye emreder Allah emrediyor Cibril aleyhisselama Cibril'in okulu sevmeme şansı var mı? kesinlikle yok İnsanlar eğer olsaydı insanlar isyan ettikleri için sevmeyebilirlerdi çünkü Allah namazı emrediyor biz kılmıyoruz bazen Allah zina yapmamayı emrediyor. Biz bazen yapıyoruz. Biz insanız. Ama meleklerde kesinlikle Allah Azze ve Celle itaatsizlik yok. Ve hal itaat edecek. Nasıl Allah istediği öyle itaat edecek. Cibril ne yapıyor? Bu adamı seviyor. Subhanallah. Allah'ım. Cibril'in sevdiklerinden eylemzi. Cibril onu sever. Ve sonra gök halkına, sair meleklere, Allah Celle Şanuhu filanı seviyor. Onu siz de seviniz diye seslenir. Gök halkı da, yani melekler de, o kimseyi severler. Sonra yeryüzünün, yeryüzündekilerin, müttakilerinin kalbine, o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Ha, bak, burada şimdi, büyük bir ne var? Hikmet gizli. Bidat ehlinin de binlerce, milyonlarca neyi var şimdi? Tabileri var. Onlar da onlar için canlarını veriyor. Ama bak ne var burada? Müttekiler o kimseyi severler. Yani bidat ehli olanları bidat ehli sever. Müttakileri de müttakiler sever. Ama Allah Celle Şanuhu bidat ehlini sevmez. Eğer kim bidat ehlini seviyorsa bu Allah'ın azze ve celle emriyle değil şeytanların onları onlara fısıldaması ile olan bir durumdur. Allah azze ve celle bidat ehlini sevmez. Biz bunu nereden biliyoruz? Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetinden biliyoruz. Bu bidat ehlinin başına gelecek olan bela ve musibetleri nereden biliyoruz? Resulullah aleyhissalatü vesselamın bize anlattıklarından haber verdiklerinden. Burada Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kimseler, muvahit olanlar Allah Celle Şanuhu'nun dinine itikadi ve ameli cihette müdahale etmemiş olanlar sünnetle paralellik arz eden bir şekilde hayat tarzı sürenler. Evet. Allah Subhanahu ve teala bir kula buğz ettiği zaman Cibril aleyhisselama ben filanı sevmiyorum onu sen de sevme diye emreder. Cibril aleyhisselam da onu sevmez. Sonra Cibril aleyhisselam gök halkına yani sair meleklere Allah celle filanı sevmiyor siz de onu sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekilerde yani müttakilerde, muvahitlerde o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır. Gerçekten bu böyle olmuyor mu? Bakıyoruz adam birileri tarafından çok seviliyor. Haşa ve Allah'lık sıfatları ona veriliyor. Peygamberlik Tüm üstün sıfatlar veriliyor. Adamın suratına baktığında bal mumu gibi birisi. ile? Şekliyle, şemaiyle, elindeki tesbihiyle, boncuğuyla, cübbesiyle, şalvarıyla bilmem neyle? Şunla bunla. Seviyor muyuz o kimseyi? Sevmiyoruz. Ne için? Babamızı öldürdüğü için mi? Vallahi değil. Allah sadece Allah'ın dinine ihanet ettikleri için Resulullah'ın söylemediği şeyleri söylediği için Allah'ın Azze ve Celle'nin bizi mükellef kılmadığı farzlarla meselelerle bizi mükellef kıldıkları için dinde olmayan şeyleri uydurdukları için onu sevmiyoruz isterse melaike tipli bir adam olsun güzellikte melaike gibi olsun sevmiyoruz Evet. Onlara kin duyuyoruz. Neden? Çünkü Allah'ın dinine ihanet etmişler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak dini bozmuşlar. Onun onlar sevmiyorlar. Onlar kendileri gibiler sevsin. Kendileri gibiler zaten seviyorlar. Evet. Allah Subhanahu ve Teala sevdiği kulunu meleklere ve salih insanlara da sevdirir. Bakın salih insanlara. Adamın adı salih olmuş. Olan hangi salih ameli var? adamın adı adil maşallah barakallah kendine yontmak geldiğinde cebellesine fil becer yapıyor nasıl adil bu adamın ismi adamın ismi mümin maşallah barakallah mümin ama bizim mümin değil ha adamın ismi mümin ama Resulullah aleyhissalatü vesselamın getirdiği iman esasları o adam İ, ismi mümin adamın adı halis Lan neresi halis bunun Akidesi bozuk, ameli bozuk, ahlakı pis. Ama adı böyle. Allah ad adamın adına bakmıyor. Şekline, şemailine bakmıyor. Yediği yemeğin lezzetine de bakmıyor. Allah adamın akidesinin sağlamlığına bakıyor. Gö gönderdiğine, gösterdiğine ne kadar itaat ve ittiba ediyor? Ona bakıyor. La heru râdâte illâ Evet. İnsanlar toplumdaki durumlarına göre sünnet ehli mi bidat ehli mi olduğuna bakarak Allah katındaki yerlerinin nasıl olduğunu tahmin edebilirler. Bak bakalım. Sadece Allah'ın dediği olacak. Sadece Resulullah'ın dediği olacak. Hayır, bu dinde bidatın yeri yok. Deyen adamları mı seviyoruz? Yoksa, kardeşim Allah Azze ve Celle'ye falanca kişiye ne yapmıştır? Şu yetkiyi vermiştir. Feşmanca kişiye bu yetkiyi vermiştir. Ölülerden de medet umulur. Yetiş ya falanca feşmanca da denir, onlardan medet istimdat istenir. Böyle diyenleri mi seviyoruz? eğer birincileri seviyorsak sadece Allah ve Resulüne çağıranları vallahi biz muvahidiz ama kim ki ne zaman ölülerden de medet umulur başın sıkıldığında Allah Azze ve Celle'yi değil de falancayı feşmancayı da çağırsan olur hemen gelirler Deyenleri seviyorsak Allah'a yemin olsun bu bizim akidemizin çürüklüğünü ve fasıklığımızı bazı yerde de kafirliğimizi gösterir. Hafizan Allah. Bunun yanında bidatçıların ve küfür ehlinin sevilmesi de şeytanın onları kendi gibilerine cazip göstermesinden dolayıdır. Şeytan ne yapar? onun kellesine, kuyruğuna, sakalına, fistanına, şalvarına, sarığına, değneğine, efendime söyleyeyim boncuğuna ne yapar? Taktırır seni. Akidesinin fasit olmasını göstermez. Amelinin merlut olmasını göstermez. Bakarsın maşallah, barakallah, adamın cübbesi de ta yerlere kadar değiyor. Olen zaten Resulullah Aleyhisselatü vesselam, cübbenin, şalvarın, eteklerinin yerlere kadar değmesini nehyetmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Sübhanallah Bakın kardeşlerim Ayşe radıyallahu anha'dan Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabtan bir kişiyi Askeri bir bölüye Komutan tayin edip Gazaya gönderdi Bu zat bölüye her namaz kıldırışında ikinci rekatta İhlas suresini okuyarak kıraatini bitirirdi. Dönüşte komutanın namazı İhlas suresiyle bitirmeyi adet edinmiş olduğunu Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ne yapıyorlar? Bildiriyorlar. Adeta şikayet ediyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam da niçin böyle yaptığını ona sorunuz buyurdu. Bakın kardeşler burada da bir ders almamız lazım. Bir aleyhine birinden bir şey duyuyoruz. Aa, doğru doğru. Sen onun nelerini bilmiyorsun. Neleri var neleri var. Ne kirli çamaşırlar ne kirli efendime söyleyeyim bilmem neleri var. Sen şu kadar biliyorsun. Ben bu kadar meselesini biliyorum. Deyip ne yapıyoruz? Küçücük bir şey söylüyorlar. Doğru eğri söylediğini bilmediğimiz halde biz de bir şeyler uyduruyoruz. O söylediğe benim kafam gelme ben de söylerim. Haşa böyle caiz değil. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Bize bildiriyor. Böyle olmayacak böyle bir şey. Gidin arkasını araştırın. Ne için böyle söylüyor? Töhmet etmeyin o adama. Adeta böyle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe-i Kiram sordular. Adam ne diyor? İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını ihtiva ediyor. Bu sebeple ben onu okumayı çok seviyorum dedi. Bunun üzerine peygamber aleyhissalatu vesselam Allahu Teala'nın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyurdu. Neyini seviyormuş? Allah'ın sıfatlarını seviyormuş. İhlas Suresi'nde öteki dinlere reddiye olarak Allah Celleşaniyu ne yapıyor? Kendisini bildiriyor. Siz onlar gibi olmayın ey Muhammed'in ümmeti, sapmayın diyor Allah. Kendisinin nasıl bir ilah olduğunu ortaya koyuyor. Adam da bunu seviyor. Her okuduğu sureyle beraber bunu da ne yapıyor? İkinciye ekliyor. Ama ötekiler anlamıyorlar. Onu adeta töhmetliyorlar. Lan, kimde görüldü bu? Gibilerden. Ama Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? O ben Allah'ı sevdiğim için. İhlas suresinde de Allah Celle sıfatları en güzel şekilde açıklandığından dolayı ben bunu okumayı seviyorum. Peygamber Efendimiz'e haber veriyor, Gidin diyor haber verin ona. O diyor Allah'ı sevdiği gibi diyor Allah da Celle Şanuhu ne yapıyor? Onu seviyor. Evet. Bu Bukhari'de, Müslim'de Nesai'de bulabileceğimiz bir rivayet. Kardeşlerim Rabbimiz'in neleri sevip nelerden hoşlanmadığını araştırıp onu razı edecek şeyleri yapıp, sevmediği hangi şeyleri, sırf onun rızasını alabilmek için terk etmek gerekir. Şimdiye kadar Allah Azze ve Celle'nin neleri sevdiğini araştırıp, nelere buğz ettiğini araştırdık da onlardan imtina ettik mi? Sevdiklerini yerine getirdik mi? Bak adam ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını sevdiği için sıfatlarının zikredildiği ayeti kerimeyi okuyarak o sevgiyi gösteriyor. Bizim böyle bir davranışımız oldu mu şimdiye kadar? İlla ki bu şekilde olması şart değil. Ama Allah'ı sevdiğimizi belirtecek bir davranışımızın olması lazım. Var mı böyle bir davranışımız? Varsa demek ki Allah Azze ve Celle'yi sevdik. Yoksa araştıralım da Allah Azze ve Celle'yi sevmenin yollarını arayalım. Daha ölmedik. Ölmediyse bunun kolay beri husule geleceğinin delilidir inşallah Evet <gülüyor> Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hübsi bir hadiste Şöyle buyuruyor Yoruldunuz mu? Hı? Yukarıda geçen bir rivayet bu. Kardeşlerim, evet biraz vakit geçti ama Allah için ne yapın bunları dinleyin çünkü çok önemli bir mesele. Yani hayat standartı olacak olan meseleler bunlar. Bir insanın namazında birazcık eksiklik olsa, orucunda birazcık eksiklik olsa ama niyeti halis olsa, cehaletinden dolayı bunlarda bir nakısası olsa, Allah bunları ne yapar? Bizi bağışlamak için görmezlikten gelir. Ama akidesi sağlam olacak adamın. Akidesi Resulullah aleyhissalatü vesselamın akidesine benzemeyen adamın ameli Resulullah gibi olsa Allah bakmayacak onun ameline. Evet. Bu çok önemli. Şimdi hepsi önemli de ama bu anlatacağım mesele çok önemli. Hadis-i Kudsi'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü da bunu bize ne yapıyor? Haber veriyor. Kulumun farz kıldığım şeylerle bana yaklaşmasından daha iyisi yoktur. Yani kulum bana ne yapar? Farz kıldıklarımla yaklaşır. Kulum bana nafilelerle de yaklaşmaya devam eder. Farzlarla Allah'a yaklaşıyor. Yaklaşması nafileleri icra ve ifa edince çabuklaşıyor. <gülüyor> öyle olur ki artık onu severim. Baktım gördüm ki Allah Azze ve Celle buyuruyor. Benim emrimden dışarıya çıkmıyor. Muhammedin Aleyhisselam'ın hayatını hayat standartı olarak kabul etmiş. Onu severim okulu. Onu sevdim mi? İşittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli ve yürüdüğü ayağı olurum. Benden isterse kesin kes veririm. Bana sığınsa onu muhakkak korurum. Burada bir sürü bize ne var? Ders var. Gelecek. Evet. Bu hadiste, hadisi kutsi de artık onun işitir kulağı, görür gözü, tutar eli, yürür ayağı olurum. Yürür ayağı mesabesinde olurum. ifadesinin anlamı yani görmesi işitmesi, tutması ve yürümesi hep benim emrim ve nehyim üzeredir. Ve benim rızamı düşünür. Ona göre hareket eder manasıradır. Yoksa Allah Azze ve Celle gelip haşa oturuyor onun gözü oluyor. Allah Azze ve Celle onun eli oluyor. İnsanın vücut azaları olmuyor Allah. Haşa ve Bu şekilde düşünmemek lazım. Yani o kimse ibadetleri, taatları bir hakkın yerine getirir aslına uygun olarak artık sadece benim emrettiğim şeylere görmek için ne yapar bakar sadece benim helal kıldığım şeylere elini uzatır, haramdan ne yapar elini eteğini çeker hani biz deriz ya bazen ya şu çocuğu bana gönder de biraz yardım etsin ondan sonra ne deriz Allah Allah, Allah razı olsun ya gönderdin çocuk elim ayağım oldu ya deriz Elin ayağın mı oluyor senin? Yani çocuk şekil değiştirip de elin ayağın mı oluyor senin? Biz nasıl bunu kullanıyorsak işte Allah da Celle ne yapıyor? Bizim anlayabilmemiz için bu şekilde buyuruyor. Haşa Allah o kulun salih olan kulun eli ayağı olmuyor. O salih kul sadece Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasına uygun olarak iş yapıyor demek. Hatta bir rahimeullah şöyle diyor. Bütün bunlar temsili bir anlatımdır. Manası Allah azze ve celle'nin kulunu bu organlarla yapmaya başladığı amellerinde başarılı kılması ve kendi sevgisini ona kolay kılmasıdır. Güzel bir kadını seyretmek mi kolay? Yoksa efendime söyleyeyim geceliğin kalkıp namaz kılmak mı daha kolay? Hangisi daha kolay? kadını seyretmek daha kolay ama ne yapıyor adam kadını seyredersem Allah Celle Şanuhu bu günahından dolayı yarın ahirette kendisini seyretmemi belki engelleyecek bunun korkusuyla ne yapmıyor o kadına bakmıyor bak Allah'ın rızasıyla bakmış oluyor <gülüyor> yüce Allah Celle Şanuhu bunu kulun organlarını koruyarak ve onu çirkin gördüğü şeylere düşmekten muhafaza ederek yapar kulun kulağıyla eğlenceyi, müzikleri dinlemesi gözüyle Allah Azze ve Celle'nin yasak ettiği şeylere bakması dokunulmasını haram kıldığı şeyleri eliyle tutması ve ayağıyla batıla yürümesi korunmanın söz konusu olduğu anlardır ancak Allah Azze ve Celle bu gibi durumlarda ne yapar? Kulunu korur, bu gibi işleri yapmasına engel teşkil eder. İşte Allah Azze ve Celle'nin gören, gözü, tutan, eli, yürüyen ayağı olması biz bu şekilde anlamamız lazım. Yoksa Allah Azze ve Celle camiye giden kulunu ne yapmaz? Çevirir de kiliseye göndermez. Böyle anlamayacaksın bunu. Davud-i da ne yapıyor? Bu görüşte olduğunu söylüyor. Kelabezi denilen e, aliminde şerhi bu şekilde. Alimler böyle anlamışlar. Alimler böyle anlamışlarsa bizim böyle anlamamız lazım. Evet. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle demektedir. O kulumu korurum ve sadece beni sevenlerle beraber birlikte olma ve münasebette bulunması hususunda onu teşvik ederim manasına. Çünkü kul Allah Azze ve Celle'yi sevdi mi onun hoş görmediği hususlarda tasarrufta bulunmak onun hoşuna gitmez. Kul ne yapamaz? Allah'ı sevdiğinde kendi nefsine hoş gelen şekilde bir tasarrufta bulunamaz. Bu onun hoşuna gitmez. Çünkü Allah'ın Azze ve Celle'nin gıdabını ne yapacak? Üzerine celbedecek. Evet bu da baride olan bir rivayet. Bir kul Allah azze ve celle'ye farz görevlerinde ek olarak nafilelere de yaparsa Allah azze ve celle'ye yakınlık ve dostluk kazanır. Farzları yapıyor, nafileleri de ne yapıyor? İcra ediyor. Ve Allah azze ve celle okulunu yardımcısız bırakmaz, yardımsız bırakmaz. Bütün hayatını kapsayacak anlamda o kişinin adeta gören gözü işiten kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olur. Böyle bir kimseye düşmanlık yapanlar, yani Allah'ın Celle Şanuhu rızası dairesinde hayat tarzı sürenler, böyle bir kimselere düşmanlık yapanlar, Allah'ın düşmanlığıyla karşı karşıya kalırlar ve Allah Azze ve Celle sevdiklerini düşmanlarına karşı destekler ve korur. Şimdi sen ne yapıyorsun? Allah için harama bakmıyorsun. Eğer birisi senin ayağının altına bir çalaparı koymak istiyorsa Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Ona müsaade etmiyor. Ama diyelim ki senin gerçekten salih olup olmadığını imtihan için yapıyorsa, sen ona sabrediyorsan cennette makamını ne yapıyor senin? Ali ediyor, yüce ediyor. Orada durma. Buradan soğuk geliyor. Bu git. Evet. Dolayısıyla bu hadis, ''Kim benim dostluğumu kabul eder, bana dost olur.'' Benim himayemi kabul ederse o kişi benim dostum ve veli kulumdur şeklinde anlaşılmalı. Kardeşlerim bu adam evliya deniliyor. Ya evliyanın evliya olması için kafasında tencere kadar sarık olması şart değil. Sırtında cübbe ayağında şal var elinde baston olması şart değil. Allah'ın azze ve celle'nin emirlerini tut. Allah'ın sen velisisin dostusun. Ama bizde bir şablon oluşturmuşlar falanca evliya. Nereden anladın? Allah'ın dostuysa Allah mı sana söyledi onu? O adamın hayatından biz ne yaparız? Anlarız o adamın gerçekten Allah dostu olup olmadığını zahirine bakarız. Nahnu nahkum bir zahir Allah bir biseraid biz gördüğümüzle hükmederiz Allah görür sırlarla hükmeder. Bakıyorsak adam zina etmiyor. Adam kadın gördü ne yapıyor? Sakınıyor. İçki sunuluyor, oturmuyor, içmiyor. Rüşvet bir şey veriyorlar almıyor. E demek namaz 5 vakit namaz kılıyor. Efendim sünnetleri tutuyor. Pazartesi perşembe oruç tutuyor. 13 14 15'inde oruç tutuyor. Bakıyorsun Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hayat standartıyla ne yapmış? Hayat tutmuş. Ben derim o adam evliyaullah diye. Men qale la ilaha illallah ta khalanna haruma aleyna maluhu ve damuhu ve hisabuhu ala Allah. Kim ki la ilahe illallah derse arkasından Tabi Muhammed Resulullah geliyor. Cennete girmeye ne yapar hak kazanır. Haram ve damuhu. Onun malını ve kanını Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? Haram kılıyor. Hesabu Allah Hesabını Allah görür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi ise benim kardeşim. Ama kandırarak kandırmak için söylemiş. O beni ilgilendirmiyor onun ağzından çıkan söz kimse kimsenin kalbine müttali değil evet evet bu hadis İslam'daki her şeyi bozdukları gibi bunun manasını da bozmuş bazı gruplar İslam'daki bütün hükümleri bozdukları ifsad ettikleri gibi bu hükümün Anlaşıl, bu hadisin anlaşılmasında ne yapmışlar bozmuşlar kendi mahrecinden menfezinden çıkarmışlar başka bir mana yüklemişler şöyle bir fasit yorumla geliyorlar bu hadise Mevla bir kulunu severse adam öyle diyor onun gören gözü olurum bunun manası uzak bir mesafeyi görmesidir Kimler pay çıkarıyorlar şimdi? Kendi tahutlarına pay çıkarıyorlar. Bir bakıyormuş, görüyormuş. Resulullah neden görmemiş? Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın gözünün nuru evladını kuyuya attılar. Eviyle kuyu arası 300 metreydi. Neden göremedi attıkları kuyuyu Yakub Aleyhisselam? Ha, peygamber göremiyor, sen görüyorsun. Maşallah. Uzak mesafeleri görüyormuş adam. Neyle? Aşırmalı dur bünle mi? Yoksa teleskopla mı? La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. İşiten kulağı olurum demesi uzak yerlerdeki sesi duymasıdır. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yürüyen ayağı olurum demesi bir yerden bir yere anında gitmesidir. Bunun manası budur diyorlar. Gördüğünüz gibi zorlama tevillerle böyle açıklama yapma, yapmaktadırlar. Neden Resulullah aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye giderken gündüz saklandı geceleyin korka korka kimse görmesin diye gitti, pıst, uçmadı bunlar gibi. <gülüyor> bir anda tayi mekan yapmadılar mekan değiştirmediler 10 günde gitti Mekke'den Medine'ye belki daha fazla hem de nasıl korka korka kafirlerin şerlerinden ağaç susuz yayan yapıldak heee Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir anda uzak mesafelere gidemiyor ama maşallah sizin efendi hazretleri anında istiyor dünyayı 40 defa dolaşıyor o ki Allah Azze ve Celle bu Efendi Hazretlerinize dünyayı anında kırk defa dolaşma yetkisi veriyor da neden Çeçenistan'a gitmiyor sizin Efendi Hazretleri? Burnumuzun dibindeki neden Suriye'de savaşmıyor? Anında gidiyor geliyorsa, toplasın bütün evliyayı, enbiyayı beraber gitsinler, Esed'i öldürsünler. Ne hikmetse bu iyilikleri yapamıyorlar. Ama uçuyorlar, kaçıyorlar. Kendilerinden medet isteyen Kimselere istimdat ediyorlar. E hiç biz onu görmüyoruz. Neden? Çünkü böyle bir şey yok. Ne sahabede olmuş, ne tabiinde, ne etbaut tabiinde, ne müctehid imamlarımızda, ne de daha önceki peygamberlerde. Demek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyormuş sağa sola neden Hazreti Hüseyin radıyallahu anhu Kerbela'da bütün ahfadı ile akrabaları ile 87 küsur kimse lime lime edilmiş Resulullah gitmemiş onları korumaya. Hani anında gidiyordu ya. Hani çağırdığında geliyordu ya. Bunlar uydurması yok. Bunların dinle, Kur'an'la, sünnetle alakası yok. Evet kardeşlerim, tarikatçıların şeyhlarına insanüstü vasıf vermek istemelerinden başka bir şey değil bu bunu onların anladığı gibi hayırlı ilk üç nesilden hiç kimse anlamamış ve bu şekilde de bir mana vermemişler peki bütün bu sayılanlar neden sair peygamberlerde husule gelmemiş Düşünüyor musunuz? Peygamberler yapamıyor ama bu sahtekarlar yapıyorlar. <Sessizlik> <Sessizlik> la havle ve la Muhammed Aleyhisselam'ın eşine, anamıza Ayşe'ye Radiyallahu Anha, "Saffan bin Muattalla zina zinaetli" diye iftira atıyorlar. 50 gün Medine-i Münevvere'nin üstünde ne yapıyor? Hüzün bulutları geziyor kapkara. Herkes ağlıyor, sızlıyor. Efendime söyleyeyim kimsenin yüzü gülmüyor. Resulullah diyemiyor aleyhisselam siz yalan söylediniz diye. Bilmiyor onların kalplerini. 50 gün bekliyor Allah'tan vahiy gelsin diye. Ama bunlar biliyorlar. Bunlar müritlerinin, sofiyelerinin bir gecede bir yatakta Kaç defa sağa kaç defa sola döndüklerini biliyorlar. Ve iddia ediyorlar ki bizim Efendi Hazretleri kadınların vücudunda kaç tane ben var onu bile biliyor. Yahu sen ben sayma uzmanı mısın? Pis herif. Nasıl el alemin karısının vücudundaki benleri sayıyorsun sen? Allah bunu mu soracak senden? Bunun arkasından giden öküz kılıklılar, deyyuslar da edersiniz bunu ne yapıyorlar kabul ediyorlar ve bunu da kafası sarıklı efendime söyleyeyim sakalı göbeğine kadar olan kişiler YouTube'da internette ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Allah diyor bildiriyor neden bildirsin Allah bunlara ne, ne hikmet var? evet kardeşlerim şimdi kendimize tekrar dönelim ve geriye doğru düşünelim benim dinimi aslından öğrenmem ve yaşamam lazımdır deyip gerçek bir gayretin içine girip dinimizi Kur'an ve sünnete dayalı bir şekilde öğrenerek aslına uygun şekilde tatbik etmeye çalıştık mı? Şimdi Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a uymanın farz olduğunu ne yaptık gördük. Allah Azze ve Celle'ye e, farzlarla ve sünnetlerle itaat ve ittiba edileceğini kendimizi sevdireceğimizi ne yaptık gördük. Şimdi görelim bakalım böyle bir şeyler yaptık mı? Allahı kend, kendimizi Allah'a sevdirecek davranışlarda bulunduk mu? Bitti zaten. Biraz daha şey dedim şöyle bir iki dakika daha az bir şey kaldı. Ben yorulmadığıma göre muhakkak siz de yorulmadınız. isterseniz yorulun. Bunu bitirmeden kalkmayacağım. Evet. Hiç Allah korkusundan dolayı oturup ağladık mı yaptığımız günahlara? İstiğfar ettik mi? Geçen geçti. Ama daha ölmedik. Allah Azze ve Celle bizden beklemiyor mu istiğfar etmemizi kendimize, kendisine dönmemizi, kendimize düzen vermemizi? Hiç yaptık mı böyle? Evet. Şimdiye kadar ahireti düşünüp yapacağımız bir kötülükten vazgeçtik mi? Bak bütün peygamberler ne yapmışlar? Sabretmişler kendilerine isabet eden musibetlere. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاً رَعَى بُرْحَانَةً kadın Yusuf Aleyhisselam'a tebelleş olmak için niyetlendi. Yusuf Aleyhisselam da boş bulundu, kadına niyetlendi. Laule en burhan rabbi. Eğer Rabb'inden burhanı delili görmeseydi iş onu verirdi. ne dedi. Ve qalet ve gallaqat el Va Kalet heytlek Kapıyı diyor kapattı hadi gel dedi diyor. Ne dedi? Kaem Allah senin şerrinden Allah'a sığınırım. Bak Yusuf Aleyhisselam peygamber bütün peygamberler bizim için numunedir. Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen Bizim başımıza gelseydi Acaba terk eder miydik? Yoksa o nasıl olsa a bir tane büyük balık düştü deyip de hemen tekneye matardık onu. La Güzel bir kadın gördüğümüzde ona bakmamızın haram olduğu aklımıza geldiğinde hemen yüzümüzü çevirip istiğfar ettik mi? Kaybettiğimiz şeyler çok büyük de olsa maddi menfaatlerimiz söz konusu olduğunda yalana tevessülden Allah için kaçıldık mı? Müzik, şarkı, türkü dinlemeyi Allah ve Resulü yasak ettikleri için bunları yapmak hoşumuza gitse bile sırf Allah için terk ettik mi? Bugün ne yapmışlar? Tasavvufi müzik, müzik demişler, musiki demişler. Adam, şaval, kaval, tambur, ney, ork hepsini ne yapıyor? Dile getiriyor, konuşturuyor ve Allah'tan da azze ve celle ne yapmıyor? Hayat etmiyor. Bunları dinlemenin caiz olduğunu söylüyor. Halbuki Resulullah aleyhissalatü vesselam bunlar yasaklamış. Allah yasaklamış Celle Şahin. <gülüyor> Sahabe-i kiram. Onlar boş şeyleri satın alırlar. Ayet-i kerimesini müzik ve musiki olarak ne yapıyorlar? Açıklıyorlar. Açık evet. Yani Allah için yapıp Allah için terk ettiğimiz davranışlarımızın çokluğu kadar Rabbimizle ünsiyetimiz, dostluğumuz ve velayet bağımız var demektir. Eğer ne kadar Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaat ediyorsak demek ki Allah'la o kadar dostuz. Ama ne kadar da yapmış olduğumuz kabahat varsa, hayırsız davranışlar varsa o kadar da şeytanın dostuyuz. Şeytanın dostu olanla Allah Celle Şanuhu barışık olmaz. Herkes bunu değerlendirmeye alsın. Rabbinin emirlerinin kendi yanındaki kadri hizmeti ne kadarsa... Bilsin ki kendisinin kadri, kıymeti ve derecesi de Rabbının yanında o kadardır. Evet. Rabbimiz Celle ve Ala cümlemizi kulluk şuuruyla şuurlardırsın. Amin. Bizim katımızda onun kadrini, kıymetini bilmemizi bize sevdirsin. Amin. Kendi katında da bize kadir ve kıymetimizi arttıracak ameller işlemeyi takdir etsin. Amin. Bunları işlettirsin. Ve bu gibi davranışları bize sevdirsin. Amin. Subhanakallahumma ve bilmdek. Eşhedü en la ilahe illa Ant. Aşhedu ve ilaha illa Ve sallallahu ala ilaha illa ve ala alihi ve sahbihi Ant. Ve alla ilaha elhamdülillahi rabbil Aşhedu Ve ilaha illa ve Aşhedu ve ilaha